Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'dayız Hukuk Güvenliği programlarından birini daha gerçekleştirmeye çalışacağız Ben Aynur Tuncel Yazgan Bugün iki konuğum var, iki saygıdeğer meslektaşım. Sayın Ayhan Erdoğan Merhabalar. ve Sayın Volkan Gültekin. Merhabalar. Her ikisi de ceza hukukundaki ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla baro içindeki verdikleri mücadeleyle biliniyorlar. Biz bugün sayın meslektaşlarımızla ee, bir dönem çok popüler olan bugün artık biraz kanık sanmış kabullenilmiş gibi de <gülüyor> artık e, yerleşik uygulamada yerini almış gözüken e, suç ceza hakimlikleri üzerine biraz sohbet edelim dedik. Tabi bunu yaparken e, hukukçu olmayan dinleyicilerimiz de dikkate alarak olabildiğince e, sade e, anlatım yapmaya çalışacağız. Şimdi herkes biliyor Türkiye'de ceza muhakemesi çeşitli evrelere bölünmüş durumda. Önce Cumhuriyet Savcısı maddi gerçeği araştırmak için yola çıkıyor. Eğer iddianame açmayı gerektirecek kadar yüksek oranda suçluluğu gösteren deliller elde ederse iddianame yazıyor. O zaman ona el çekiyor. İddianame mahkemeye gönderiliyor. Mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra da Bildiğimiz adliyede duruşmalara yansıyan, davalara yansıyan, süreç e, e, basına yansıyan süreç gündeme geliyor. Taraflar karşı karşıya geliyorlar. Bir tarafta Cumhuriyet Savcısı, bir tarafta sanık ve avukatı müdafi. E, iddialar ve savunma karşılıklı olarak mücadele ediyor ve bir sonuca varılıyor. Toplum adına da mahkeme hüküm kuruyor. Ama bu arada e, bundan önce olan, Evre önemli yani soruşturma evresi önemli. Nedir o soruşturma evresi? Cumhuriyet Savcısı kamu düzenini korumak adına taraf tutmadan lehte ve alehte yani hem suçtan zarar gördüğünü iddia eden tarafın hem de suç şüphesi altında görünen tarafın lehinde ve aleyhindeki bütün bilgileri, bütün delilleri toplamakla yükümlü. İşte bunları yaparken İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi diyor ki tarafsız olmalı. Ve dürüst olmalı yani bir tarafı kayırmamalı ve bu noktada şöyle bir önemli görevi var Cumhuriyet Savcısının hakkımıza koruma tedbirlerine başvurabiliyor. İşte hakkımıza yakalama tutuklama arama el koyma gibi bir takım tedbirlere başvurabiliyor ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın e, özgürlükçü başlangıçtaki özgürlükçü olma iddiasına bağlı olarak da özgürlükleri kendi kısıtlayamıyor gecikmeli haller dışında bir dava açmak zorunda. İşte bu davalara bütün soruşturma evresi boyunca yani henüz daha iddianame yazılmadan, henüz daha kişi mahkeme önüne çıkarılmadan tek tip bir e, yapının bakması isteniyor. Buna suç ceza hakimliği diyoruz yeni adıyla. Tabi eskiden farklılıklar vardı. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmayayım. Bu suç ceza hakimlikleri kural olarak soruşturma evresindeki işte arama, el koyma, yakalama, tutuklama gibi koruma tedbirlerine başvuruyor. Ama yine uygulamadan e, bütün dinleyicilerimiz biliyorlar ki örneğin erişimin engellenmesi hakkında da karar verebiliyorlar. Ya da trafik cezalarına, itirazlara, idari mesela kumar gibi, değil mi? dilencilik gibi, gürültü gibi bir kabahatse, eylem suç değilse, orada verilen bir idari para cezası varsa onlara da itirazlara bakıyor, bakabiliyorlar. E, ve... Siz örneklerini vereceksinizdir. Soruşturma sırasında avukatların yetkilerini kısıtlayabiliyorlar. Bir yığın yetkisi var. Şimdi ben bu uzun girişten sonra öncelikle sözü e, Sayın Meslektaşım Ayhan Erdoğan'a vermek istiyorum. Bu suç ceza hakimleri nedir? Ne yaparlar? Siz önce dinleyicilerimize genel bir bilgi verdikten sonra bu kurumla ilgili önerilerinizi, eleştirilerinizi sunmaya başlar mısınız? Sohbet ortamında olduğu için Sayın Balkan Bey'den de arada örnek verebileceğini ee, söze karışabileceğini katılabileceğini ee, yine tekrar söyleme, katılatmak isterim ama şimdi asıl söz Ayhan Bey burun efendim ben şimdi soruyorum, sizi <gülüyor> dinliyorum şimdi nasıl ceza hakimliği aslında <gülüyor> ceza hukuku açısından ceza işlemlerini ...yapmaya yetkin bir kurum değildir. Bu politik olarak oluşturmuş... ...iktidarın muhalefeti sindirmeye... ...yönelik olarak... ...ceza muhakemesi hukukuna... E, ...bir kama gibi saplanmış... E, ...ceza hukuku... ...açısından... E, ...derhal kaldırılması... ve e, ceza yargılamasına uygun eski hale döndürülmesi gereken bir konu. Son sözünü başta söylüyorum diyorsunuz kaldırılmalıdır. Kaldırılmalıdır e, çünkü neden e, neden konuldu da neden kaldırılmalıdır? Evet. Yani şimdi e, ceza kanunlarında veya ceza mahkemesinde e, özellikle ceza mahkemesinde usul yönünden yaptığınız düzenlemeler düzenlemeler bir ihtiyacı. ...cevap vermelidir, yani Tabii toplumda ki. bir ihtiyaç olmalı ve ona göre bir düzenleme yapmalısınız. Oysa baktığınızda sulh ceza hakimliği neyin yerine ikam edildi? Sulh ceza mahkemeleri vardı. Evet. Şimdi sulh ceza mahkemeleri 38 tane sadece Çağlayan için söylüyorum. Hı hı çalayanda 38 tane sulh ceza hakim mahkemesi, mahkemesi vardı. vardı. 55 taneydi asliye ceza mahkemesi vardı. Aralarındaki ilişki şuydu. Her hafta bir tanesi nöbetçi oluyordu ve siz buradan alınan kararı asliye ceza mahkemesinde itiraz ediyordunuz. Bunun basit karşılaşması herkesin anlayabileceği bir dilde. Ee, sizin 93 tane mahkemeyi İktidar olarak istediğiniz kararları almak için 93 en az bazı mahkemelerde çift hakim oluyordu. En az 93 hakimi kontrol etmek zorunluluğunuz vardı. İstediğiniz kararları alabilmek için. Oysa burada e, ilk kuruluşu 6 tane şimdi 12'ye çıkartıldı ama ilk kurulduğunda 2014 yılında... Ee, Haziran'ın sonunda e, yasa çıktı. Haziran 2014'te evet, 61545 sayılı Kanunla, kanunla kuruldu, kuruldu ama 20 günde onun işte kurulma süresi verdiler. Temmuz'un evet. 15'i 20'sini buldu evet. atanmaları. Evet. Ee, bu bu yani 93 hakim yerine 6 hakim koyduğunuz zaman ve bunların itirazlarını da birbirine sıra numarasıyla yapar hale getirdiğiniz anda altı hakimle e, bütün e, oçağ yana bağlı bölgede yani İstanbul dediğimiz asıl hı hı. ana o, omurgada gövdede e, koruma tedbirleri dediğiniz bence çünkü hazırlık soruşturması çok önemli. o hı hı. Orada insanların özgürlüklerine el koyabilir. Mesela hı hı. yakın zamanda oldu. iki yıl hapis cezası alıyorsunuz. Sonra tahliye, daha doğrusu tutuklu kalıyorsunuz. Beraat ediyorsunuz. Ama iki yıl e, tutuklusunuz iki yıl. Yani ben de daha önce bir buçuk yıl kaldım ve berat ettim. Yani niye bir buçuk yıl kaldın? Kimseye bir şey söyleyemiyorsun. Koruma tedbirleri o nedenle de geçmişte zaten özgürlük hakimleri diye bazı şeyler söylediler. Bana, mücadele Kanunu 10. Madde zamanında anda, şey 6352 ile 2 Temmuz 2012'de kaldırıldı ya bu özellikli kaldırıldı. mahkemeler. Onun yerine terörle mücadele yani, kanununa bir özel göre, hüküm getirmişlerdi güzel. ve bunu da sizin de dediğiniz gibi biz artık özgürlükler konusunda uzmanlaşmış hakimler kuruyoruz diyerek e, almak bulmuşlardı. O da, o da geçmiş <gülüyor> ama şimdi e, ufak bir eleştiriyle geçeyim. Hı. Yani tutuklama yetkisi olan bir kişinin karşısına çıkarttığınız müvekilinizi özgürlük hakiminin karşısına çıkarttım demek kadar e, yani Hı. bir şey demeyeyim daha ötesini özgürlükleri yani, koruma konusunda eğitilmiş bilinçli uzman demek istiyorlar. Ama tutuklamak <gülüyor> Bunu, üzere çıkartıyorsunuz. Tutuklamalar yani. öyle olmuyor Sadık. Şey, hayır mı? Sadece. Ama konu, konu mesela öyle bir şeyi ne yaparsınız? E, ombudsman gibi bir, üstte bir başka bağımsız bir yer kurarsınız. Evet. O e, denetim yani koruma e, adet bakanından ayrı, e, ayrı bir doktora tezi e, gibi, yapmış korum, uzmanlar gibi uzmanlar, bir grup koruma olur. koruma tedbirlerine ilişkin başvurabileceğiniz bir makam evet. olur. O makamın kararları da bağlayıp olur. Evet. Deriz ki ya bunlar yargılama makamı değil ama bu işlerde hassas filan. Neyse geçti o günler zaten. Ee, Sırf ismi özgürlük kaldı. O, özgürlük o, getiremediler ee, öyle de gelmezdi. Hala da gelmiyor. Hı -hı. Çünkü sulh ceza hakimliğiyle zaten Hı -hı. bir özgürlük getirmek istemediler. E, dikkat edin bizim son mahkemelerden yine nispeten hukuka uygun, hukuka yakın kararlar alabildiğimiz zamanlar o sulh ceza hakimliklerinin kurulmasının hemen öncesinde sulh ceza mahkemeleriyle asliye cezaların birlikte bu koruma tedbirlerine karar verdiği dönemdir. Çünkü orada çok sayıda hakimin gözü var. Bir itirazda biri meseleyi tam anlamazsa bir dahaki itirazda bir başkasına gidiyordu. Dolayısıyla sizin o konuda muhatabınız olan hakim sayısının artması yargıya Farklı gözde bakan e, yargıç sayısının artırması nedeniyle bir güvence sağlıyordu. Hı hı. Şimdi dönelim altı tane hakim ne zaman getirildi? 17-25 Aralık operasyonları sonrası getirildi. Evet. 17-25 Aralık operasyonları sonrası e, bu özellikle e, o konuda açılan davalar, gözaltı kararları vesaire. Hı hı. E, o dönemde zaten e, basına yansıyanlara herkes hatırlayabilir. Hani e, hakimlerin, savcilerin ...hani emniyet tarafından tehdit diye ...İçişleri Bakanlığı'nın talimatları... ...vesaire evet. der falan oldu. Selam tevhit soruşturmaları evet, vardı. Evet, İnsanlar evet. sahte isimlerle... Evet. E, ...bu terörle mücadele kanunu... ...10. maddeye göre kurulan... ...Güya Özgürlük Hakimlikleri tarafından... ...haklarında telefon dinlemeleri... ...yapılmıştı. Ona dayalı Selam Tevhid açılmıştı. E, onları... E, bypass ettiler. Bunları kurdular. Ve e, ilk operasyon... Temmuz ay 2014 Temmuz ayında bu Ali Fuat Yılmaz'a evet. ve diğerlerine yönelik başlatıldı. Ve bu suç ceza hakimliklerinin de ne oldu? İlk işi onları evet, çünkü tutuklamak oldu. Bu, bu, ha, e, 22 Temmuz 2014'te tutuklandılar. E, şimdi o, işin enteresan tarafı bu e, suç ceza hakimliğinin neden kurulduğu meselesine iki tane... İsimden örnek vereceğim yani Hı -hı. E, kişisel kanaatimi söylemenin ötesinde bir şey söylüyorum. E, hemen 17-25 Aralık Hı -hı. operasyonlarının akabinde Hı -hı. sulh ceza hakimliği kurulunca Hı -hı. Taha Ak Yol köşesinde şunu yazıyor. İstanbul'a atanan 6 sulh hakimli, hakiminden 3'ü 17 ve 25 Aralık soruşturmalarında bütün sanıkları tahliye eden hakimlermiş. Hı -hı. Bu tesadüf mü? Paralel polisler hakkında soruşturma, arama ve tutuklama kararları veren sulh hakimi bu üç hakimden biri. Avukatları itiraz ettiğinde karar verecek olan hakim de bu üç hakimden ikincisi. Evet. Şimdi e, ben FETÖ operasyonlarına karşı olmayan yani FETÖ'cü, hayır FETÖ, ayrı, ayrı FETÖ'lüğün e, üstelik bunlar iktidarın iyi geçindiği dönemde ee, bunların örgütlendiğini ve Türkiye için tehdit olduğunu söylediğim için hala da aynı hazırda e, tehdit olduklarını da düşünüyorum. Kamudan arındırılmaları gerekiyor. Devlet. Evet Devleti ama bunun hukuka e, bunun e, hukuka uygun. Yani uygun onları e, nedeni şu sen e, bunu da şey söylüyor zaten meşhur e, gazetecimiz ve televizyoncumuz Milliyet Gazetesi yazarı o dönem Nagihan Alçı sulh ceza, sulh ceza hakimliğiyle ilişkili şeyi söylüyor. Bu sulh ceza hakimlikleri Haziran 2014'te yapılan yasa değişikliğiyle kuruluyor ve bu hakimlikler tam da bu paralel yapıyı yargının içindeki o kendi içinde hareket eden ve bu yapıyı bertaraf etmek için ondan arındırmak için soruşturmaların bu yapının gölgesinde olmadan devam etmesi için kuruluyor. Yani aslında aslında altı tane su ceza hakimliğinin müessesesinin kurulmasının Hı -hı. nedeni e, feto operasyonlarına yönelik ve 17-25 aralıklarının e, şeyde tersine çevriliyor. Şimdi zaten o dönemde ne oldu hatırlayın 6526 sayılı kanunla. ...dinleme kararlarını... ...tek hakimin vermesini engellediler. engellediler. Ağır ceza mahkemesine verdiler. Evet. Ve oy birliği dediler. Niye? Çünkü kim FETÖ'cü kim değil... ...sut hakimlikleri... ...işini yapanlar demek yeterince... ...bu yapıyla bağlantılıymış ki... ...ciddi bir güvensizlik duymuşlardı. Sonra onları kaldırıp bunları, bunları getirdi. ...bir şeyler Aa, yapmaya çalıştılar. Şimdi... E, ...devlet burada bu operasyonları... ...yürütürken... Hukuktan ayrılmadan bunu nasıl yaparım a bakmalıyım. Yani hukuk devletine bağlı bir hı hı. E, yapıdan bahsediyorum. Eğer bu ülkede böyle bir hukuk normu yürüyecekse. Evet. E, hadi bir dönem için yaptın, sıkıştın ve hı hı. müdahale etmen gerekir. Hı hı. E müdahale ettin Değil Ama mi? kaç yıldır İhtiyaj devam ediyor. Yani e, artık o sulh ceza e, hakimliğini kaldır. E, mahkemelere dön. E, e, itiraz müessesi olarak bir üst mahkeme olarak e, hı hı. yine asliye ceza Şimdi bu aslında sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmelerinde ve diğer siyasi <gülüyor> haklarla ilişkili uluslararası sözleşmelerde çok açık yer alıyor. Yani bir üst mahkeme derken illaki bir makam üstlüğünden bahsetmiyor ama onu yine daha yetkin bir... Ee, bu konuda daha yetkin bir yer diyor. Çünkü Hı -hı. koruma tekbirli. Daha, daha, daha deneyimli ve bağımsız daha yetkin, davranacağından bağımsız. da şüphe da duymayacağımız da, bir, bir, yapı bir yapı olmalı. <gülüyor> e, bu aynı zamanda tabii kararı veren e, sulh ceza mahkemesi dahi olsa onun Hı -hı. için de geçerli. O, Hı -hı. Onda da onu arıyor. Tabii, e, tabii. Yani hem objektif falan... derecelilik var bizim ya, muhakeme tabii. hukukumuzda. Tabi derece e, kendi içinde dönemez. Onun denetimini üst derecedekinin, üst derecedekinin yapması, yapması gerekir. Lazım. Bu buradaki sorunlardan biri de bu zaten. Bu burada mesela hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilişkili sorunlar meydana geliyor. Bir de bu 6'ya indirdiğin zaman Hı -hı. o zaten çok ortaya çıkıyor. İki tane gazete yazarı ve iktidar yanlılarını okudum ben size. Onlar itiraf ediyor, ikrar ediyor. Yani bunların tarafsız ve bağımsız olmadığını Hı -hı. E, diyor. Oysa e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da var o konuda. E, hem objektif hem diyor subjektif olarak hakimin hani tarafsız ve bağımsızlığı sadece hakimin tarafsız olması yetmez. Bunu da göstermesi gerekir evet. diyor. Şimdi e, nasıl de, gösterecek? Nasıl gösterecek? Çünkü daha yakın tartı, isimler vermeyeceğim olaylarla ilgili de, e, iktidarın hoşuna gitmeyen, kararları veren mahkeme hakimleri ertesi gün e, HSK tarafından soruşturma uğruyor. İktidarın başındaki e, yürütmenin güçlü hı hı. kişisi, e, itham ediyor, iddia ediyor ve onun dediği yolda e, düzenlemeler oluyor. Yerleri değiştirilebiliyor bir değiş gecede Ben kişileri. yerleri değiştirilenlere şanslı kesin kimseler diyorum. Eyvah. yani Yerinde kalınca daha da zorlaşıyor. Hayır. <gülüyor> yani hı. Ne yapacağı belli olmadı. Yani e, yeri değiştirilenlerin dışında ben şeyden de e, yani fetodan alabilir bilmem neydi çünkü bakın hmm, başka şeyler um, de yapabilir, yapabilir. Ben de kaldığı yerde de hani baskı altında olacağın için işini yapamaz diye düşünüyorum. zaten gibi. işini yapamıyor. Değil mi? Şimdi herkese e, bu bildi yani Türkiye'de artık. Ee, politik davaları da aşmış durumda. Bu da söyleyeyim. Yani politik ki. davaları da aşmış durumda. Artık günlük davalarda da iktidara yakın avukatların hı hı. E, savcılıklar dışında hukuk mahkemelerinde bile hı hı. E, iş yürüttükleri kendi milletvekilleri tarafından da ifşa hı hı. ediliyor. Herkes konuşuyor. Hı hı. E, bu, burada yargılamanın bağımsız ve tarafsız bir mahkemeci yürütülmediği hı hı. E, iktidarın en güçlü adamı tarafından ifade ediliyor bunu nasıl verebilir diyor şimdi yargının üzerine hani anayasa diyor ya talimat veremez kimse filan şu an anayasa filan rafta yani hı hı. E, bu, bu anlamıyla bir geçerli bir karşılığı yok hı hı. E, biz şimdi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmelerine uygun davranan bir yargılama e, sürecinde de değiliz benim başıma daha yeni geliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yeniden yargılama kararı veriyor hı hı. daha yeni Yargılamayla ilişkili müracaat ediyorum. Benim kararım doğru 12 diyor, e, reddetti. Yani har ceza hı hı. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını ceza muhakemelerine eklenen maddeye rağmen tanımıyor. Evet. Yani bu, bu, bu ülkenin e, siyasi hukuk... sistemi reddeden anayasal düzene bağlı olmama hakkını cüretini kendinde görebilen bir hakim uygulamasıyla karşı karşıya. İki nedeni var. Egemenlik hakkının kullanımıyla kullanım. ilgili bir sıkıntı var burada. Şimdi iki nedeni var. Birincisi iktidar çok fazla baskı yapıyor. Yani istediği ve beğenmediği türden bir karar çıkarsa başına bir şey gelecek korkusu var. En tarafsızın üzerinde de bu baskı var. İkincisi bu FETÖ operasyonlarında çok sayıda hakim savcı görevden alındı. Onun yerine genç hakimler alındı ama bu hakimlerin bir kısmı Siyasi iktidarın yani AKP'nin e, belediye meclisinde üye, belediye avukatı veya partinin yöneticisi vesaire gibi hı hı. ilişkili insanlardan oluşuyor. Evet. Şimdi ben onunla... irtibatlı ili... ve iltisaklı hakimler diyorum Bravo. ben onlara. İrtibat. AKP ile irtibatlı, o... iltisaklı. Yani o, o, o kavramı aslında e, ayrıca tartışmak lazım. Evet, çünkü bu... Ciddi. Yine gelirsiniz efendim bekleriz. O, ha, o, o, 12 Eylül Fasit Cumhuriyeti'nde bile örgüt üyeliğinde daha fazla... E, delil aranıyordu. Hı hı. Burada şimdi iltifak irtibatı, bir telefon kaydını bile e, kabul edebiliyorlar. Ama şunu söyleyeceğim. E, şimdi e, düşünün, e, bir siyasi parti üyesi birini karşınızda hakim olarak görüyorsunuz. Gerçekten de tarafsız ve dosyaya uygun karar verse bile, şimdi bu bu yönden de aslında ona da bir haksızlık. Hı hı. E, ben mesela karşımda ee, AKP e, yönetiminde bulunmuş birini hakim olarak gördüğüm andan itibaren o davada ne karar verirse versin benim üzerinde bağımsız ve tarafsız bir karar verebilmiş hissini yaratmayacaktır. Dolayısıyla evet. aslında o bahsettiğimiz objektif ve subjektif tarafsızlık meselesi e, burada kalkıyor. Evet. Ama bir başka bu e, boyut var. Bu CHP'li de olsa fark etmiyor veya bir solcu da Doğru, olsa. Tabii. Yani hangi siyasi partiye bağlı olduğu tartışılmaksızın bir siyasi parti üyesinin hakim yapılmaması lazım. Onların da e, dahli var. Yani <gülüyor> dahlinden ziyade şu da var. E, şimdi suç ceza hakimliklerinin kurumsallaşmasının yanında liyakat uygulanıyor mu atamasında? Bu da önemli. Eskiden mahkemeydi, sonradan hakimlik oldu. Arada bir TMK düzeni oldu. Özgürlükler. Hepsinin temelinde aslında şunu tartışmamız lazım. Habeas Korpus dediğimiz o tarihi kuralı liyakatla uyguluyorlar mı? Nedir? Özgürlüklerimizin orası güvencesi olduğu için, o hakimlere teslim edildiği için özgürlük ve güvenlik hakkımızın kısıtlanması özel hayatımızın kısıtlanması, arama, el koyma gibi tedbirlere başvurulabilmesi evimize girilebilmesi gibi böyle olağanüstü hayatımızın kamu düzeninin sürekli etkileyecek tedbirlerin uygulanabilmesi için halkın aslında ...tek güğünebileceği makam olan suç ceza hakimliklerine soruşturma aşamasında yetki verilmiş. Ee, eskiden mahkemeydi ee, ve asliye ceza e, mahkemeleri e, itiraz edildiği zaman bir üst merci olarak değerlendiriyordu. Şu anda kapalı devre sistemi dediğimiz suç ceza hakimlikleri kuruldu. Kendi içerisinde birinin kararını iki, ikinin kararını üç veriyor. Kısaca ben e, yakın zamanda bir soruşturma dosyasından örnek vereyim size. Hani e, Hem en genç hakimlerimiz atanıyor suç ceza hakimliklerine... Ee, çok genç ve tecrübesiz olmaları yönlendirmeye de açık oluyor açıkçası soruşturma makamlarının hatta kolluğun e, ne yazdıysa e, ona e, şey yaptığını e, önüne getirilene sorgulamadan tartışabiliyor ve bir dirayet de gösteremiyor. E, şöyle bir eğitimde karşılaşmıştım bir ilde... E, ...suh ceza hakimimiz bir alışveriş merkezi için... ...üç aylık arama kararı vermiş. Üç aylık. Üç aylık. <gülüyor> <gülüyor> bir alışveriş merkezi... <gülüyor> ...için sadece. Ee, tesadüf... Neresi için? Bütün hepsi için mi? O alışveriş merkezi için üç aylık ve çevresinde. Ama orada bin yüzlerce dükkan olabilir. Evet, evet. evet. Önleme araması kararı... Ha, ...verilmiş. Araması, üç aylık, var. hayır hayır. Ee, üç aylık. Çok çok şok. şok ee, <gülüyor> eğitimdeydi. Ara verildi. Geldi dedi ki ben verdim... ...o kararı. Ee, dedim ki... hakim hanım nasıl verdiniz? Ne, gerekçesi neydi? Ya işte... Terör saldırısı şüphesi vardı. Önüme çok ciddi iddialar getirilmişti. Dedi ki dedim yani Yargıtay'ın kararı var. Süreklilik arz edecek, hayata kamete uğratacak belli. Çok olağanüstü süreler verecek. Yani sıkı yönetim, olağanüstü hal, seferberlik hali gibi zamanları kapsayacak o, oranda bir süreyle bu kararı vermeniz biraz orantı. Ya burası ufak yer. ...ben bu kararı vermeseydim bu kürsüde duramazdım... ...bir saldırı olsaydı, bir şey olsaydı... Ama ...yani şimdi o anlamda... ...yani genç atanmaları... ...irade göstermelerine de şey oluyor... ...şunu da bitireyim... ...yakın zamanda bir avukat soruşturması dosyasında... bir ...Anadolu'da bir şehirde... E, ...soruşturma başlatırken... ...savcımız... ...faili meçhul olarak başlatmış... ...halbuki şüpheliyi biliyor... Hmm. ...dosyanın şüphelisini biliyor ve o şüpheli... ...avukat hakkında tutanak tutulmuş... Hmm. E, faili meçi olarak başlatıyor ki avukatımız e, dosyasından haberdar olmasın. E, o sırada soruşturmayı ondan dahi gizleyerek yapabilsin. Ama kısıtlama kararı alabilmesi için biliyorsunuz CMK'da dosyanın belli bir aşamaya gelip bir tehlike arz etmesi gerekecekti ciddi olarak. E, bir buçuk ay sonra suç ceza hakiminden kısıtlama kararı alıyor. Daha sonra e, kısıtlı olarak devam ediyor. Zaten baştan beri kısıtlı. Biz bunu şuradan öğrendik. Ee, iddianame hazırlanıp dava açıldığında önümüze tutanaklar geldi ee, iddianame hazırlayabilmek için UYAP dediğimiz dinleyicilerimiz bilmez ulusal yargı Ağa projesi dediğimiz bizim ada adalet sistemimizde kullandığımız bilişim altyapısında e, kaydı kapatması lazım yani faili meçhul kaydı kapatamadan iddianamede o şüpheliği e, iddianamede şüpheli olarak gösterip açabilmesi lazım. Tutanak tutmuş ve e, taksit kararı vermiş faili meçhul kişi hakkında. <gülüyor> zaman aşımı mı olmuş? <gülüyor> i̇şte şey ve... E, Suç olmadığını mı anlamış? Şey şey yani ben bunu e, ve aslında ikrar var. Görevi kötüye kullanma da var. Ben bunu e, ulaşmasınlar diye faili meçhul diye açmıştım. Bir buçuk ay sonra kısıtlama kararına ulaşınca gerek kalmadı ama iyi düzenleyemiyorum. Bu yap müsaade etmediği için bu taksit kararını faili meçhul için mermem gerekli aslında tek şüphemiz var diyor. Meslekten Bu atmak kes, lazım kesinlikle yani suç ceza hakimini dahi e düşünün yani suç ceza hakimliği kapalı devre sistemi özgürlüklerimizin devredildiği kısım farklı çalışıyor diyoruz ama suç ceza hakimini devre dışarı bırakan bir soruşturma geleneğimiz de var. <gülüyor> Hem de böyle bir kanuna karşı ile hukuka karşı ile <gülüyor> ve denetleyecek olan suç ceza hakimliklerimiz e, kısıtlama kararını itiraz halinde <gülüyor> kendisi vermiş kısıtlama kararı. Normalde kendi verdiği kararı bir üst. Birse bir iki, bir iki ise üçe evet. göndermesi lazım. Kısıtlama kararını dahi önüne almadan kendisi kesin karar vermiş. Başka bir mahkemenin hakimliğin kararıymış gibi. ve Bir de insanların mahkemeye hakimliğe erişim hakkında kısıtlayan bir durum. Bu da naçizane son zamanlarda yaşadığımız. İnanılmaz yani sistem olarak. tartışmanın evet. yanında liyakatli atamaları evet. da o kapalı devlet sistemi de. Denetleyemiyoruz. Evet. Böyle de bir durum var açıkçası. Evet. Şimdi Kemal Gözler Hoca sahur operasyonları demişti bunlara biliyorsunuz. Çünkü de, de, siz de söylediniz az önce bu FETÖ'cü olduğundan şüphe edilen ve herkesi bir şekilde hukuka yollarla sanık durumuna getiren bu polis ekibinin bertaraf edilmesi için yapılan operasyonun ilk koruma tedbirlerini bunlar verdi diye. Ve siz de söylediniz üç tanesinin zaten FETÖ'cü olduğu ya da tam tersi, tersi. Şey, 17-25 operasyonlarını hükümete karşı yürüten savcılıkların soruşturmalarını kapatan, kapatan olmaları nedeniyle. Şimdi ondan önce zaten terörle mücadele yasasının 10. maddesine göre terör suçları ile ilgili örgütlü suçlarla ilgili 3 tane hakimlik vardı. Bunlardan bir tanesi Bekir Altun, bir tanesi Menekşe Uyar, bir tanesi Süleyman Karaçol. Zaten Menekşe ve Süleyman isimli iki hakim hakkında Dava e açılmıştı. E, FETÖ'cü olmadığı bilinen Bekir Bey'di. Bu Gezi'de de Turgut Kazan'ın verdiği örneklerden biri biliyorsunuz. E, açıkça yani kimin hangi görüşte olduğu belliydi. Sonra o e, iptal edildi. Dendi ki e, öyle olmamalı, özgürlük hakimliği falan da yapmıyorlar. Bu sistem geldi. Ama bu sistem geldiğinde söylediniz e, yüze yakın hakimin e, kendi vicdani kanaatiyle kendi dosyadan edindiği izlenime göre karar verme olasılığı teorik olarak <gülüyor> varken Türkiye'de maalesef koruma tedbirleriyle ilgili gerekçe ile ilgili problemler var. Bu iktidarın denetiminde olan 6 kişiye indirildi. Bu ne zaman oldu? E, 18 Haziran 2014'te ilk işlemlerini de Temmuz 2014'te yaptılar. Sonra ne oldu? Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. 15 Haziran 2016. KHK'larla. Hakimler görevlerinden HSK kararlarıyla ya da anayasa mahkemesi üyesi ise anayasa mahkemesi kararlarıyla e, uzaklaştırıldılar ve dinleyicilerimizin şuna dikkate alması lazım. E, iki sene daha yani bir senesi geçti. Olağanüstü halin e, hakimlerin görevden uzaklaştırılması bakımından hala... Sürmesi söz konusu yani bugün HSK 3 yılda yıl 1 e, e, yıl e, 2021 evet, evet. doğru 2020'ye geldik bir buçuk sene kaldı Temmuz'a Temmuz itibariyle. yarısını geçtik Yani, Temmuz, e, yani geçtik. bir buçuk yıl daha uzatılmazsa e, HSK sen FETÖ'cüsün FETÖ ile FETÖ irtibatlısın irtisaklısın diye Herhangi bir hakim kararı olmadan Anayasa 138'deki hakimlik Teminatına aykırı olarak Hakimleri görevden uzaklaştırabilecek Şimdi buna dikkat etmek lazım ee, araştırma yapmışlar. Venedik Komisyonu'nun raporu var. Evet. Oradan açıklama yapmanızı istiham edeceğim. Venedik Komisyonu'nun yaptığı araştırmaya göre 719 muydu? Bakınız 719 tane suç ceza hakiminden sadece bir tanesi ihraç edilmiş. Demek ki 17-25 Aralık ile darbe girişimi arasında daha doğrusu 2014'ün Haziran ayında kurulduklarına göre Temmuz ayında 2014'ün Haziran ayından Temmuz ayından iki sene sonraki darbe girişimine kadar geçen sürede iki yıl içinde atanan 719 hakimin sadece bir tanesi FETÖ'cüymüş. Diğerlerinin olmadığı ya yani onlara dokunulmamış. Ya yani bu anlamda bir e, suç ceza hakimlikleri bakımından iktidar bir arındırma yaşamış o anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu o konuda ara, neler söylemek istersiniz? O, yani ben bunu okuyunca çöylerim diken şimdi, diken oldu. Yani önce oradan başlamış iktidar koruma tedbirleriyle ama şeyle başlaması bir alan, bu, daha doğru. Bakın. Ben yani açtım yolu tamam. siz anlamadınız. Burada ee, konuşacak çok şey var. Şimdi aslında daha bu tür operasyonları İlk başlangıcında hani anayasa değişikliği HSYK'dan HSK, hı hı, evet. hakimler savcılar evet. kuruluna dönmesi evet. ve onların seçilme koşullarının değiştirilmesi. Ben o evet. anayasa oylamasında zaten hı hı. E, bir sürü madde vardı. E, buradaki amacın hı hı. E, burayı ele geçirmek, kontrol etmekle ilgili dedim. Zaten hı hı. E, seçimlerin işte biliyorsunuz hı hı. E, 13 tane e, hakim savcılar e, kurulu üyesinin. E, yedisini cumhurbaşkanı e, şey, altısını cumhurbaşkanı yedisini de mecliste seçiyor. Meclis. Mecliste de çoğunluk belli Dolayısıyla iktidar çekilince hepsini, hepsini, çekilince hepsini, iktidar belirlemiş, belirlemiş oluyor. Dolayısıyla e, eski sistem gibi bir karma da denge de yok. Kalmadı. Şimdi e, zaten Türkiye'nin iktidar hı hı. meselesindeki hı hı. E, en önemli sorunlarından biri bu. Hı hı. Yani e, koalisyonları kötü olarak gösterdiler ama ben koalisyonun çoğulculuğu ifade etmesi açısından e, e, en yararlı e, birliktelik olarak görüyorum. Ama ben şimdi o ilk değişimde hı. o zaman daha e, FETÖ'cü hakimleri, savcıları e, m, ihraç etmemişken e, hı hı. bir çoğunluk elde etme çabası ...var, o zaman meşhur bir anayasa... ...raportörü de vardı, sonra onu da... E, ...dehlediler de, şimdi... Hı. ...Demokrat diye gezi geziyor, ismini vermeyeyim... ...O, o da... mı? <gülüyor> Başka kimse gelmedi <gülüyor> <gülüyor> bu, bu vatandaş e, bakanlık toplantıları falan, e, bakanlıkta e, toplantılar falan yapıyor e, yargıtayda veya benzeri yerlerde. Hı hı. Bir başka e, hukuk derneği, bir yargı derneğin başkanı da bu, hı hı. bu toplantıların tutanaklarını açıkladı. Hı hı. E, şimdi o, o tutanaklarda şey var, toplantıda hakimlerden hem de belli tecrübeli olanlardan bahsediyorum. Bir iki cümle e, söyleyeyim. Buyurun. Yargının hali açısından. Adalet Bakanlığı eşeği aday gösterse eşiğe oy veririm. Böyle mi demiş? Evet. Yani Osman Ordu, Bey değil. Tabii tabii. Oradaki, yani, oradaki katılımcılardan biri. Hakim evet. mi oluyor bu kişiden? Evet. Bizim için önemli olan e, kazanmak. Ee, yani, bu yayımlanmış bir beyandı. Evet, yani, ya, dinleyicilerimiz Tabi tabi belgeyi de bu şey de söyleyeyim. Ee, Demokrat Yargı Derneği eş başkanı Hakim Orhan Gazi Ertekin Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can'ın bakanlığın aracılığını yaptığı toplantının tutanaklarını açıkladı diye geçiyor. <gülüyor> o tutanaklarda geçiyor. Açıkça yazıyor. Kayıtlı, resmi bir belge yani. Belgi yani. Korkunç bir şey. Ee, şimdi bakanlığın oh. göstereceği bir eşya bile oy veririm diyen bir e, hem de yüksek hakim dediğimiz bir yerden bir mevkiden baktığımız zaman e, bu yargıya güven meselesinde e, bizim ciddi bir sorunumuz olduğunu gösteriyor. Bunu kimin söylediğinden daha önemlisi e, hangi makam ve kariyerdeki bir insanın dahi evet. bu, bunu söyleyebildiği. Anayasayla teminat bir Altında, kişi bunu söylüyor. Kendi evet. vicdani kanaatine evet. göre, dosyadaki yani, olguya göre karar vermesi gereken emir almaması, e, güvence altına utanılması. alınmış kağıt üzerindeki biri Şimdi, bunu söyleyebiliyor Türkiye'de. Yani e, şöyle bir e, mukayeseden e, bahsedebilirim. Bu e, Türkiye'de yargı hep iktidarların bulaşmak istediği ve egemenlik kurmak istediği bir alandı ve kurdular da yani onu da söyleyeyim kurmadılar değil. Yani ilk defa e, bu iktidarın yargı üzerinde tasarrufu AKP'nin yaptığı bir şeydi Bütün iktidarların bunu Yaptı. yaptığını... Ama bu kadar yüzde yüzüne hakim olma meselesini beceren bu iktidar. 2010'da iktidarda. başladı. Evet. Bu iktidar... Taçlanmış oldu ve bu iktidar tamamına hakim olmuş oldu. Yani e, zaten e, yani e, isim de vererek söyleyelim. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu e, bu konuşmaları yapmaması gerekir. Çünkü yaptığı zaman şunun tutuklanmasına karşıyım. Ben e, gereği yapılacaktır çünkü. bilmem ne diye. Bu talimat olarak alınıyor ve e, ertesi günde öyle kararlar çıkıyor. E, dolayısıyla zaten... Yani Kuvvetler ayrılıyorlar. E, yok. yani yok. Çünkü o kuvvet aynı zamanda AKP Genel Başkanı. Şimdi hı hı. zaten hakkında bir eleştiri Parti yapamıyorsun. Parti devleti. Parti devleti tabii. E, eleştiri yapamıyorsun. Eleştiri yaparsan e, ben... AKP genel başkanını eleştirdim desen olmaz o Cumhurbaşkanı deniliyor. Dolayısıyla bir, bir parti başkanı e, dokunulmazlık elde etmiş oluyor siyasi faaliyetinden dolayı. Bu da zaten anayasa aykırı ama Türkiye'de kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok. Hı hı. Geçmişte de ne kadar vardı onu da e, tartışılabilir ha, ama şimdi şey. ama şimdi, şimdi hiç yok. Bugün hiç yok. sıfır. Özelinde. Şimdi sul Ceza hakimliğin geçmişte bize ee, ...şunu diyenler de oldu... ...bu teknik açıdan çok bir cümleyle de söyleyeyim... Ee, ...12 Eylül döneminde... ...sorgu yargıçlığı vardı... Ee, o, ...o hukukçular açısından... ...söylüyorum hani... E, ...hazırlık ile ilk tahkikat denilen... ...iki tahkikat aynı anda paralel yürürdü... ...ama... Aslında özgürlükler hakimi diyecekse kısmen tam denilmez. Ben sevmem ama e, sorgu yargıcına desek daha uygunu. Çünkü hı hı. dava açılıp açılmayacağından o tedbir kararlarına kadar hatta e, o hı hı. E, soruşturmanın yürütülmesine kadar müdahale edebilen bir yargı gözetiminde yürüyordu. Evet, e, Savcı'yı denetleyip sonra dava açılıp açılmamasına karar veriyordu. Bir ön denetim mekanizması ön denetim getiriyordu. Vakilimize. Bu hoş bir şey. Hoştu. Hukuk devleti Yani açısından. ben de... Ee, Hı -hı. ...muhatap oldum sorgu yargıcıyla... Hı -hı. ...o zaman Mustantik denilirdi... Hı -hı. ...ama... Hı -hı. E yani o, o bir güvenceydi yani e, savcıyı kendi başına bırakmıyordu yaptığı bütün işlemler yine bir hakim tarafından gözetim altındaydı Ayhan Bey yaşınız bu. ortaya çıkıyor bu değişiklik 85'te yapıldı <gülüyor> ben e, öğrenciyken okudum ama avukat olduğumda kaldırılmıştı sadece biliyorum ama e, teorik olarak baktığımızda gerçekten daha güvence değil güvencebi. mi önerebiliyorsunuz Tabii. bir özgürlük Tabii. denetimi gelecekse böyle bir şey olmadı yani bu, bunu anlardım bir parçanın Hı -hı. su kaldırırdı yani Hı -hı. bu daha uygundu çünkü savcıyı denetleyen bir mekanizmaydı. <gülüyor> Öbürü sadece e, savcının taleplerini ifade eden bir e, hmm. mekanizma haline geldi. yani ceza evet. Otomatik ya kabul ilgili. edecek, edecek ee, siyasese kabul edecek talepleri. Yani, e, savcılığın bir devamı gibi oluyor. Onu denetleyen değil de. Evet. Onun e, kanuni, prosedürel e, zorunlu işlemlerini yapan bir yer gibi. Ona dönüşmüş durumda görüntüsel olarak. Aynen. E, avukatları da aynı yere getirmek istiyorlar. Onu da bir başka programda konuşuruz. Her zaman bekliyoruz. E, yani o Avukatlar da kanuni prosedür olarak e, duruşmada veya e, soruşturmada bir avukatı var konumunda. Ama fazla ileriye gitmeden talepleri e, reddedilen, hı hı. savunma hakları kısıtlanan ve orada sadece şeklen var olan konuma getiriliyor. Zaten Türkiye'de yargılama faaliyeti hı hı. E, esasen hani e, tez sav e, savunma... E, yargı dediğimiz ha, Hı -hı. böyle bir şey yok. Hı -hı. Yani bu, bu, bu, bu, bu bizde zaten yarım yamalak tümden eee çelişme yok artık. Çelişemiyoruz. Yok. Çelişemiyoruz, giremiyoruz bile. Yani e, Hı -hı. gözaltındaki müvekkilinizin sorgusunda Hı -hı. polisi e, hani soruşturmada, hazırlık soruşturmasında polisin ifade alacağı zaman suçlamayı söylemiyor peki siz hukuki yardım nasıl yapacaksınız yani hukuki yardım yapacağınız kişinin neyle suçlandığını bilmediği bir ülkedesiniz duruşmada söz vermiyor Duruşmada evet. o zaten nihai final o. Yani ama avukata çünkü... söz vermiyor. yani Avukat şeklen var. Ama, avukatı var ama konuşamayan işte, bir avukat. Ama şeklen. Çünkü hazırlık soruşturmasında da diyor. Avukatı yanındaydı diyor. Siz Yan zaten avukat. orada ama Hı -hı. ya dosyayı görmüyorum. E, suçunu bile söylemiyorsunuz. İşlevsizleştirilmiş kolu kanadı kırılmış bir görüntüsel savunma makam. Yani evet şeklen var. Bu, bu kadar. Hı -hı. Yani e, bir sürü kurum aynı Hı -hı. halde. E, Türkiye'de yargı bu nedenle... E, ...süratle yeni baştan ele alınması... ...gereken bir kurum. Ee, sul Ceza Hakimliği bu açıdan geçmiş... E, ...sorgu hı hı. yargıçlığı da... ...ilişkisi yok. Hı hı. Türkiye'de yine en yakın... ...yapılabilecek hı hı. şey... ...yani sorgu yargıçlığını şimdi önermiyorum. E, çünkü bizde bu sul Ceza Hakimliği... ...bu hale geldiyse... şey ha, hakimliği, e, ...sorgu yargıçlığı da... ...benzer duruma düşebilir. Bu, bu nedenle... E, ...ben tekrar süratle sulh ceza mahkemelerine dönmeyi öneriyor. Kurumların öneriyorum. nasıl e, kullanıldığı önemli. Kurumların nasıl kağıt üzerinde yazılı olduğuyla Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Sayı, Bu sorunu aşamadı. O yüzden sayı, sorgu hakimliği candır, iyidir ama biz onu da kötüye kullanabiliriz diyorsunuz. Sayı, Zihniyet, yaklaşım, aynen. hukukun araç sağlaştırılması. Onun için 50 e, tane Şimdi Şu siz bana bir söz vermiştiniz. Sözünüzü bağlı kessin Bize bir Latin müziği eseri getirdiniz hmm. mi? Masaya bıraktınız mı? Ben bilmiyorum. Ha, olmadı onu unuttuk. O zaman siz. Ayhan Bey bir sonraki e, programımızda konuk olacak. O zaman kesinlikle daha tedbirli darınıf önden alacağım tamam. elinden ama şimdi e, bize... Bakalım Ferran'ın bugün neyi uygun bulacak? Çok kısa 2-3 dakikalık bir müzik arası olsun. Bir, biz de arada bir toparlama konuşması yapalım. Zaman bitmek üzere. El kondor Çok, pasayı bulursanız daha sonra onu çalın. Bulursak evet Pasa. ama zamanımız yetmeyecek. Yok. Bulursa olsun. Biz şimdi bir müzik arası veriyoruz. Sizin efendim biz arkadaşlarla bir toparlama yapacağız.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 We both know what memories can bring They bring diamonds and rub Oh, vagabond You strayed into my arms And there you stayed Temporarily lost at sea The Madonna was yours for free Yes, the girl on the half-shell Could keep you on me another word for it. You were so good with words and at keeping things bare. Evet, e, konu önemli. Bugün bitmeyecek çok belli. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Şimdi bu e, ilk kuruldukları zaman bu hakimliklere savur mahkemeleri adını benzetmesini veren e, Kemal Gözler hocamız e, bu yapının ee, doğal yargıç tabii hakim ilkesine aykırı olduğunu söylüyor anayasa 37'de güvence altına alınmış bir mahkeme olaydan sonra kurulmuşsa sırf o olayı yargılamakla görevli olarak kurulmuşsa sırf o e, soruşturmanın şüphelerini yargılamak için kurulmuşsa e, o zaman burada insanlar bu mahkemenin tarafsızlığına bağımsızlığına güvenemez bir hakimin tarafsız bağımsız olmasının güvencesi zaten doğal yargıç yani nedir? Suç olduğu iddia edilen eylemin işlenmesinden önceki bir zamanda kurulmuş bir mahkemeye önceden atanmış bir, bir hakimin hakime. önüne çıkmak. işte az önce Volkan Bey'in dediği Habeas Korpusu güvencelendiren bu. Bir kişi özgürlüğünden yoksun bırakıldığında tutuklamaya sevk edilirken öncelikle yargıcın önüne çıkarılmalı. Hakkındaki suçlamayı dinlemeli ve kendi savunmasını da dinletmeli meramını anlatabilmeli ki kişinin hakkı yenmeden... Özgürlüğünden yoksun bırakılması gündeme gelsin. Şimdi o yüzden bu ıı, şeylerin suç ceza hakimliklerinin ıı, ilk işlemi olarak tutuklanan ıı, bu Alufu ve diğer emniyet görevlileri Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptılar. Tutukluluklarına itirazları reddolunca Anayasa ıı, Mahkemesi şey yaptı. Bununla ilgili red kararları verdi. İşte o red kararlarının başında Hikmet Kopar kararı veriyor. Birleşik bir karardır ama bu arada Anayasa Mahkemesi'ne bu soyut norm denetimiyle de zaten gitti. Anayasa Mahkemesi 14 Ocak 2015 tarihinde 164 ve 12 sayılı kararıyla suç ceza mahkemelerinin şey olmadığını doğal yargı ilkesini ihlal etmediğini e, dile getirdi. E, gerekçesi de şeydi, e, onlar da HSYK o zamanki tarafından atanıyorlar. Onlar da hakimliğe anayasa 138'e ve 139'a uygun şekilde alındılar. Nedir onlar? İşte tarafsız oldukları, bağımsız oldukları, onlara emir verilemeyeceği güvencesiyle kadroda olan kişilerde, biz onları liyakatlarına göre bir elemeden geçirip seçtik uygun bulduk. HSK tarafının atandığı yani HSK'nın açıklaması dolayısıyla atanmalarında farklı bir usul öngörmüyor e, yapılan değişiklik. Yani 5.230 sayılı bir kanun var ya evet. adliye ve bölge adliye mahkemelerinin yani birinci ve ikinci derece mahkemeleri kuran. İşte bunlar da birinci derecedeki mahkemelerin yanında ama onlardan ayrı olarak soruşturma evresinde görevli olan ekip onlar da Anayasanın aynı kurallarına göre atandılar. Dolayısıyla atanmaları anayasa 139'daki güvenceye uygundur. E, kanun farklı bir atama usulü getirmemektedir deyip soyut norm denetiminde red etmişti bunu. Sonra da işte dediğim gibi emniyetçiler kendileri hakkında uygulanınca e, suç ceza hakimleri karar verince e, bu dediler bireysel başvuruda bizim e, adil yargılanma hakkımız ihlal oldu. Çünkü biz bize e, özel olarak kurulan ...hakimlikler önüne getirdik, değil mi? Ve e, o karar... ...oy birliği de verilmedi. Bir şey... ...bu konuda söylemek istediğiniz şeyler nelerdir Volkan Bey? Yani doğal hakim ilkesiyle ilgili... E, ...Kemal Gözler Hoca'nın... ...aslında açıklamalarıyla değineyim ilk... ...güzel tespitleri var... 6 hakime düşürüldü Ayhan abinin de başta söylediği gibi hı hı. ama daha önce 38 tane suç ceza mahkemesi vardı. Hı hı. Bunların kararlarını itirazla inceleyen 55 tane asli ceza mahkemeleri vardı. Dolayısıyla derece yargılaması dediniz. Toparlayarak geleyim ben. Hı hı. Dolayısıyla o gün e, nöbet usulüne göre kimin önüne geleceği e, tamamen soruşturmanın e, ibediliğine göre o zamanlamasına göre gidiyordu. Ama şimdi 6 hı hı. tane suç ceza hakimimiz var. E, tek işi bu incelemeleri yapması. Öbürü bir mahkemeye gidi. Dolayısıyla vatandaşın doğal hakim yani e, o suç işlendiği sırada suçtan sonra kurulmuş bir mahkeme olmaması lazım. Anayasanın 37. maddesi hı hı. çok açık doğal hakim dediğimiz tabi hakim dediğimiz kanuni hı hı. hakim ilkesi dediğimiz. Hı hı. Şimdi e, Hikmet Kopar kararında anayasa hı hı. mahkemesi e, bunun yasayla getirilmiş olması dolayısıyla ihlal bulmadım diyor. Bir de yargı yeri... Kanuni belirledim. dayanağı var diyor evet, ama. Evet kanuni dayanağı var bir de kesinleşmemiş bir yargı süreci olduğu için devamlı surette uygulanma ihtimali olduğu için ve evet. herkese eşit bir şekilde uygulanacağı nedeniyle biz bunlara yönelik yapıldığını düşünmüyoruz. Bir evet. sistem söz konusu. Bir de yargı yeri belirlemiyor. Yargı yeri belirlese dediğiniz tehlikeye arz eder Aha. gibi dayanakları var ama hepimiz de biliyoruz ki kamuoyunda çıkış zamanlaması itibariyle bu soruşturmalar hedeflendi. Gelinen noktada da ülkenin bir raporlamasını yaptığımızda o günden bugüne <Gülüyor> alan saha araştırması bakıldığı özgürlükler veya suç ceza hakimlikleri dediğimiz hakimliklerin suç ceza mahkemelerine kıyasla kaçta kaç daha özgürlükçü karar verdiğine bir bakmak lazım. Ülkenin tabii geçtiği evet. aşama da önemli. Bunlarla beraber baktığımızda bilimsel tartışmada e, HSK atamıştır onları da. E, bu buradaki iddialar e, hakimlerin Başbakanı Övücü Facebook'ta paylaşımlarının dahi olduğu bu Hikmet Kopar dosyasında kararında odasında polis amirlerini ağırlayan bir hakimin ...önüne getirilen... E, ...şüphelilerin iddiaları söz konusu. Kaç Dolayısıyla İsmail vakası var mı? E, tabii tane. ki yani kaç e, İsmail vakası? Çok polis mi çıktı o zaman? E, evet çünkü... E, ...savcıyı da geçtik yani... E, hakime talimat hakime, veriyor. Güya briefing veriyor, bir, veriyor evet, ama aslında evet, bir, bir görüşü enfoze ediyor. Aynen hakime. şimdi... E, 6 tane e, sürekli aynı hakimin baktığı bu işlerde e, 38 tane suç ceza mahkemesinin baktığı ve 55 tane asya ceza mahkemesinin itirazı üzerine e, polislerle bu ilişkiden imtina edecek daha bağımsız daha kitlesel daha e, mahkeme görüntüsündeki bir yapıdan 6 tane sırf onaylama ve noterliğe dönmüş bir uygulama noktasına gelmiş bir hakimliğe geldik e, biz de işte avukatlık yapıyoruz alanda görüyoruz. Ee, hiçbir şey veremesi dışı çıkış yasağı veriyor. Yani özgürlük evet, kazandırmış gibi yapmadan, yani özgürlük kazandırmış gibi ee, o, o onun için bile e, tutuklama nedeni varsa verebilmeniz lazım. Evet. Ama e, büyük çoğunlukla bir tedbir veriyor. Vermesi ödevliymiş gibi ben burada bırakayım. Ayhan evet. abiye topu atayım. Venedik Komisyonu da çünkü çeşitli saptamalar yapmıştı. Yine insan hakları e, komiserliklerinin yaptığı açıklamalar var. Ama ya, hiçbiri bu, burada, ciddiye alınmadı. E, Neler tabii, söylemek bu, istersiniz? Artık son 6-7 dakika söz sizin. E, siz toparlayın, ben, siz bitirin. E, bitmeyecek, işte, devam edeceğiz. Garanti. E, tabii, şimdi, Volkan Bey'e de bir söz veriyorum. Sonrasında. E, sizden sonra Bu e, tabii hakimlik ülkesi ilkesiyle <gülüyor> ilişkili işte bu e, Akif e, Hamza Çebi'nin de bir müracaatı vardı. O da reddi oldu. E, ben suç Ceza Hakimliği'nin görevlerini nasıl yerine getirdiği hususunda bir istatistiki bilgi. <gülüyor> bu şeyden kaynaklı şöyle söyleyeyim dünyanın her bölgesinden tanınmış 60 yargıç ve hukukçudan oluşan Uluslararası Hukukçular Komisyonu'nun bir çalışması hı hı. Evet. aslında bu çalışma zenginle bir çalışma Derli yani toplu, bütün değerli toplu ol, olgulara evet. dayalı evet. Evet, uluslararası sözleşmelerle aynı zamanda istatistikleri de almış hı hı. küçük bir e, istatistik bölüm vereyim 4368 farklı internet adresiyle ilgili olarak Başbakanlık tarafından yapılan taleplerin tümü sulh ceza hakimleri tarafından kabul edilmiş. Hı hı. E, mağdurlarca yapılan itirazlarında tümü reddolmuştur. Hı hı. Yani 4368 talep yani e, başbakanlığı, tam isabet. Tam isabet, tabi, başbakanlığın yani bu talepleri arasında hiç mi hukuka aykırı olan yoktu? Bir tane bile mi? Hı. Yani dolayısıyla aslında e, kuruluş amacına çok uygun gidiyor. Doğal hakim meselesinde aslında Kemal Hoca'nın şey tanımı çok önemli. O vakadan önce kurulmuş bir mahkeme ve orada da görevli bir hakimin önüne. Yani siz kendiniz için düzenlenmiş bir mahkemenin karşısına çıkmanız... Biraz evvelki söylediğim e, örneğe de benzer. O hakimin kimliğinden bağımsız o e, mahkemede yargılanmak bir kere sizi e, tarafsız olmadığı kanaat. Ki İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, kararı da var orada. E, Campbell ve Fell İngiltere 84 kararı e, ahimin e, mahkemenin. O, o, orada da e, diyor ki e, bağımsız ve tarafsız olması... ...yetmez, bunu göstermesi... ...hissettirmesi lazım diyor. Şimdi siz sizin için kurulmuş... ...bir mahkemeye çıktığınız andan itibaren... ...yani... Evet. O, ...orada o, bu yerleşmiyor. E, sulh Ceza... Ha ...hakimliğinin... E, ...doğal yargıç e, ilkesiyle... ...ilgili kanunilik dayanağı da... ...aslında... Ee, bizim hukukta e, bir tartışma konusu yapmamız gereken bizim ülkemiz açısından <gülüyor> söylüyorum. Bizim gibi ülkeler açısından da geçerli. <gülüyor> hukukun üstünlüğü kavramını bizim e, çevremiz çok kullanıyor. Ben evet. hukukun üstünlüğü kavramını e, uzun yanlış. yıllardır yanlış buluyorum. De. Bak, o, hukukun de. üstünlüğü kavramı bizde evet. kanunun uygulanması anlamında algılanıyor. Bir iş kanuna ders edilmişse... O, oysa Kanuna o, uygunluk gibi algılıyor Kanun yanlış olabilir O kanun e, sadece çıkartılma süreci açısından e, Prosedüre uygun çıkmış olması Onun hukuki bir metin olduğunu göstermez <gülüyor> Onun e, anayasaya aykırılığını iddia edip iptal etmesini isteyemezsin yoksa Yani e, sen e, sistem olarak da aslında çıkan kanunların Kanun <gülüyor> olamayacağını kabul etmişsin önceden <gülüyor> e, Dolayısıyla e, bizde yerleşmiş ve ee, bunu hukukçu yani ben avukat diyeyim yani e, hakim savcı bir, yani meslek grupları <gülüyor> e, bunu hukukun üstünlüğü gibi anlıyor ve anayasa mahkemesi de bu kanuneliği böyle anlıyor. Yani, evet. yani bu hukukun üstünlüğü kanun var bu kanuna uygun önceden de e, zaten e, hakim olmuş Bilmemiş. bu kişi yani sonradan alıp da oraya koyduğun biri değil daha önceden gibi ama aranan o değil ki. Aranan mahkemenin kuruluşu zaten mahkeme zihniyetleri olmadığı için hakimliğe dönüşebiliyor siz daha iyi bir müesseseyi zayıflatabilir misiniz bir mahkeme var siz feshediyorsunuz o mahkemeyi hakimliğe çeviriyorsunuz yani hakimlik kararı. Hı -hı. döndürüyorsunuz. O mahkemenin hakimi yok muydu? Vardı ama o bir mahkemeydi. Mahkeme olunca yetkiler ve kurumlar e, ve e, bağımsız ve tarafsızlık iddiaları farklılaşıyor. Şimdi bir hakimlik ben e, şey gibi görüyorum yani e, Adalet Bakanlığı'na Adalet Bakanlığı'na e, bağlı bir sisteme dönmüş durumda. E, süratle memurlaşmış durumda Memurlaşmış. Hukuk, e, sulh ceza hakimliği süratle kaldırılmalı. Tekrar Hı -hı. eski sistemde altı tane on tane değil elli tane altmış tane e, sult ceza mahkemesi kurulmalı ve asliye cezaya Çok e, itiraz. Çok olasılıklı olmalı ve e, dereceye, dereceye göre ve denetlenmeli. Sulh, Üst tabi, makam asli. denetlemeli. Aynen. Daha de, deneyimli. Siz ne demek istersiniz? Son sözleriniz e, olarak son söyleyeyim. bir bir e, kaldı. Ben şunu söyleyeyim. I Ahim'in mean, bak e, Almanya, Simirno Rusya kararlarında e, suç ceza hakimlikleri e, bizim suç ceza hakimlerin bizim vermekte etkili olduğu e, koruma tedbirleri gibi hayata <gülüyor> akamete uğrayan işte özgürlük güvenlik hakkını kısıtlayan tutuklama gözaltı yakalama işlemlerinin denetlendiği e, veya verildiği arama el koyma e, veya kısıtlama e, e, iletişimin engellenmesi gibi kararların verilebilmesi için şu, şu liyakatı arıyor. Diyor ki. Her şeyden önce şuna bakarım güvencelere karşı e, bu ihlallere karşı hakları yeterli güvencede korunuyor mu usulü yollar tanınmış mı? Bu liyakati bizim suç ceza hakimliklerimiz taşıyor mu? Bizim parametremiz bu olması lazım ama işte Eskişehir Suç Ceza Hakimliği'nin başvurduğu somut norm denetiminde e, iptal, e, itiraz yolunda. 268. maddedeki o suç 5.235 sayılı yasayla kurulanda biraz önce söylediğim neden atıflarla tabi hakim ilkesi zedelenir iddiasıyla yaptığı başvuru reddedildi. Biz kapalı devrede kapalı bir hukuk sisteminde yaşamaya devam ediyoruz umarım ileride bunların etkileri daha ağır olmadan uzman değiller yani çünkü e, gerekçesi uzman uzmanlar, olacağı yani iddiasıyla getirildi el evet. koyma tutuklama konusunda uzman olsunlar evet. güya gerekçe o ama olamadıklarını düşünüyoruz o zaman ben her ikinize de saygılarımı ve teşekkürlerimi Biz sunuyorum teşekkürler, Efendim, surh dolu cezasız özgürlük dolu günler diliyoruz inşallah o günleri görürüz teşekkür ederiz umarım